Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet birçok sportif olay var. Espor'un arkasında da bir bir, çeşi, bir sürü de değişik e, o numara dönüyor. Ben şu şeyi de sormak istiyordum bu 2014 Soçi kış olimpiyatları ile ilgili Rusya'da ilgili çok sayıda haber bir tanesi Independent'a çıktı ama Guardian'da ve başka gazetelerde de gördüm. Evet, Human Rights Watch'un raporları var ee, oradaki şeyle ilgili ee, yerinden etmeler inşaat sektörü falan üç tane galiba rapor yayınladı. Liverpool's Watch ilgili. Evet. Çok ee, az. bir şey kalmadı yani 7 Şubat'ta kış olimpiyatları. Ee, demek ki işte 3 ayımız önümüzde. Evet. Biraz daha fazla 4 ay var aşağı yukarı ee, yani Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin devamı gibi kabul edersek 34 yıl sonra düzenleyici ilk olimpiyat bu. 1980 Moskova Olimpiyatlarını düzenlemişti. Hı -hı. Sovyetler Birliği meşhur boykotlu olimpiyat. O zamandan beri Büyük Olimpiyat ve üstüne ondan 4,5 yıl sonra da Dünya Kupası var. Futbol Dünya Akfası yani iki büyük organizasyon Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in spor üzerinden tabii Sovyetler Birliği döneminde hem müthiş bir spor sistemi kurmuş hem de sporu tabii bir propaganda amacı bir kullanmışlardı. Bunun sanıyorum devamını geliştirmek. Bu iki organizasyonu çok önemsedi Yani bir hani Organizasyon bir cesaretinden iki Rus sporunun Yeniden yükselişini sağlamak için ee, Bunun ilk ayağı da işte Soçudaki Olimpiyatlar yani asıl 2020 olimpiyatlarına kadar Özel sektörü de Zorlayıp devasa bir Kaynak yaratma peşinde Putin yani sporcu titirmek için Herhalde Şundan da de yani Büyük Britanya Geçen yıl ev sahibi Olduğu olimpiyatlarda Müthiş bir başarı Sergiledi ve Rusya'yı geride bıraktı Madalya sıralamasında yani Bunun da etkisi vardır Tekrar bir hamle yapıp öne geçmek için Bu 6-7 yılı Önemli görüyor belli ki Putin. Şimdi Soçi ile ilgili sorunlar Bir Pekin olimpiyatlarının da ötesinde Pekin 2008'in de ötesinde tarihin en büyük bütçesine sahip olimpiyatı oldu. Tabi bütçe derken e, sportifin dışında altyapı yatırımları. Yani Soçi, işte Rusya'nın herhalde e, değil mi Karadeniz kıyısındaki önemli tatil. Belki evet, ama ufak bir yer değil. yani. Büyük bir şehir değil. <gülüyor> Şehri baştan aşağı inşa ettiler. İşte, havalimanı, yol vesaire e, 50 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Ve bunun çok büyük yani, Hayli hatırı sayılır Bir bölümünün de yani Bir takım oligarklara e, Doğrudan çekildi. doğru peşkeş çekildi Borut'un hem çoğunları bir açıklama yaptı galiba Muhalefet liderleri bu hafta yani 30 milyar doların aslında nereye gittiği belli değil diyorlar Evet muazzam Artık bir şey. yani 50 milyar e, çok büyük rakam Bir koşu kış olimpiyatları yani e, Yaz olimpiyatları Çin Pekin O da yüksekti ama Ölçüler farklı yani orada Düzenlediğiniz şehir Pekin Yaz olimpiyatlarının Şeyi daha büyük Hacmi daha büyük Vesaire bir sürü faktör var Bu akıllı gibi bir rakam değil Sadece Soçi şehrini Kayak yarışlarının yapıldığı Kasabaya bağlamak için Şey yapılan inşa edilen Herhalde otoyol inşa edildi 8.5 milyar dolar harcanmış Evet, o aradaki şey... sanıyorum bir saatlik mi ne? Bir 45 dakikalık bir yol herhalde. Havalimanına değil mi? Hava alanına şeye daha yani Krasnaya Polyana diye evet, bir yere bağlayan, evet, yani evet 4.9 milyar sterlin diyor. İşte evet. o da dediğin. Ben 8.5 gibi bir rakam, dolar düz cinsinden bir evet. rakam yordum. Demek ki işte hani 7-8 şey. o civarda bir şey hayret verici bir rakam. Yani herhalde bilmiyorum şeydeki ee, Rusya'da bir devasa ülke boyutları alan yani yüz ölçüm olarak e, hani Türkiye'deki karayollarının muadili bir kurum var mıdır bilmiyorum bütçesine kadardır <gülüyor> bir yıl için. Evet e, ama ya yani mesela bir Rus gazetesi şey yazmış aynı fiyata e, yolun tamamı e, havyarla e, kalın bir havyarla döşenebilirdi kaplanabilirdi. <gülüyor> Çok bir havyar oluyordu. havyar olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip yani ve bu oligark denen işte Rusya'nın zenginleri yarı haydut yarı zengin diyelim tamamen bundan sebeplenmişler apaçık böyle uzun uzun anlatıyor independent ve guardian gazetelerinde gördüm böyle yani yani kamu, bu... kamu kaynaklarının yine şeye, özel sektöre bir şekilde transferi hem de şey belli değil yani evet. nasıl edildiği de belli değil işte onun karşısında da muhtemelen bu oligarklardan şey isteyecek. O kadar aldınız şu bizim spor bütçesinden de bir el atın. Herhalde karşılığı evet. bekliyor. Çünkü öyle zorlamaları vardı işte yani Abramovich için falan bile. Hani siz her bir oligark bir spor dalını üstlenecek ve sponsor olacak diye. Öyle bir talimatı vardı herhalde kaynam bir kısmı dolaylı olarak şeye gidecek. Tabii evet. Bunun başka e, yönleri de var tabii. Bir de bütün e, telekomünikasyonun falan e, kontrol altında tutacakmış. Yani özel Guardian'dan da an Walker'ın bir haberine rastlamıştım. Geçen pazarla ilgili. Bütün e, atletler, katılacak olan kayakçılar e, hepsi baya bayağı katılan herkesi de tam bir FSB denen gizli teşkilatın izlemesine göz KGB'nin yani, ardılı halefi yani olan, Evet. Kendisinin evet. de oradan olduğu Putin'in de yani. <gülüyor> İyi biliyor tabii bu işleri. Bu da çok büyük tepki yaratmış. Amnesty'nin bir üçüncü boyutta tabii şey var. Amnesty International'ın başını çektiği bütün dünyada da kampanya yürüttü. Bu Rusların draconian denen en çok zecri kanunları var gösterilere karşı. E şimdi Gey. şeyden dolayı tabii bu tam ne kadar oldu o kanun çıkarı herhalde iki ay mı oldu? Evet. Eşcinselliğe çıkardıkları karşı çıkardıkları kanun var değil mi? Evet. Rus meclisinin. O tabii dünyadaki galiba. Spor dışı birçok olandan tepki çekti sporculardan da e, hatta e, birkaç önemli sporcuyu buna karşı şeyde bulundu muhtemelen oradaki işte herhangi bir protestoyu yani birinci protesto bu olabilir bunu engellemek için bir şey ikincisi de tabi e, siyasi bir mesele var e, bunun ötesinde e, ben artık hani tesadüf mi diyelim ne demek mi oldu? E, 2014 büyük kafkas küçünün 150. yıl dönümü 1864 kafkas küçünün ve işte Rusya-Kafkas haklarını e, yendikten sonra e, işte rakamlar değişiyor Hani belki bir milyon e, çer Türkiye'de C Çerkez evet. milibinden, kafkas halkının Soç limanından işte bir kısmını o zamanki Osmanlı impanatörlüğüne bir sürü yere sürdüler. Ve onların hani sürülme noktası. Soç'u bunun da 150. yılına denk geliyor. İşte Mayıs aslında. E, ona dair ve protestoların olmasına dair e, tabii bir şeyleri evet, var. Bir şeyleri var. var. E, hani hem yani bir sürü yönden herhalde şeyi protestoyu şeyi engellemek için evet. iyi bir iletişim çalışması oluyor. İletişim dinleme çalışması oluyor. Müthişmiş. Yani rakamlar hakikaten e, dudak e, uçuklatıcı e, 40 40.000'den fazla görünen polis olacakmış bir kere. Polis e, 40.000. E, herhalde kış olimpiyatlarında kaç sporcu oluyor? 4-5.000 herhalde. Yani sporcu başına 5-10. Ha, evet 10. Polis <gülüyor> düşüyor. İnanılmaz. Bu, bu görünenleri tabii bir de dinleyen gizli, e, sivil kıyafetli polisler. <gülüyor> Onlar bu hesaba dahil değil herhalde. E, ama çok e, çok tuhaf Yani gene ortaçağ benzetmeleri yapıyoruz iki günden beri. Neye baksak öyle bir alacakaranlık kuşağı görüyoruz. Yani, e, yani şey tabii şimdi Demin boykotu konuştuk. 1980 yaz olimpiyatları Moskova'daydı ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sebebiyle o dönemin ABD Başkanı Carter boykot kararı almıştı. 4 yıl sonra Sovyetler Birliği başı çekti. Doğu Burak'ın ülkeleri bu sefer ABD'deki Los Angeles'teki olimpiyatı boykot ettiler. 88'de bile yani büyük çaplı da ufak tefek boykotlar vardı. Yani 92'den bu zamana hani olimpiyatlarda böyle bir boykot olmadı. hatta işte Güney Afrika bile siyasi rejimini değiştirince geri alındı falan. Yani böyle bir hani bir barış havası olimpiyatlarda evet, evet, dünya ama şimdi e, ya dünya kafasında da işte Katar vesilesiyle benzer bir sorun var. E, yani başka türlü bir boykot e, şey olabilir. Yani belki bu ilk Sochi'de olmayacak ama hani bu büyük organizasyonlarla ilgili bir sıkıntı olduğu aşikar. Yani çünkü ee, tabii bunun başına aslında şey çekiyor. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve FIFA. Çünkü çok böyle steril bir şey istiyorlar. Evet. Yani sadece buraya sponsor parası girsin, televizyon parası. Sporcular yarısından gitsinler. Herkes de alkışlasın. İyi böyle bir steril bir ortam. Evet, herkes çok... mutlu olsun. Ha, mutlu olsun. Hiç, hiç, hiç sorun olmasın. Kimse protesto etmesin. Siyaset olmasın falan. yani işte Hatta işte uyarıyorlar sporcuları. Spora Şöyle, siyaset keselim. katmayın diye değil katmayın. mi? Katmayın. Ya o zaman ilk şey şunu yapabilirler, siyasetin birinci yansıması zaten milli takımları o zaman fesedin. Dünya <gülüyor> kupası milli takımlar üzerinden yapmayın o zaman zaten siyasetin birinci yansıması değil mi? Yani evet. Ulus devletleri yarıştırıyorsunuz orada. Şeyler kulüp takımları yarışsın mesela. Ee, yani bu hani şeyde olamayacağı için ilk planda. Yani bir, bu önümüzdeki büyük organizasyonlarda Dünya kupası olur, Olimpiyat olur. Böyle protesto ihtimali oluyor. Yani Brezilya'da da çünkü. Var. Biliyorsunuz, orada, evet evet aynı e, benzeri ama yani, yani önümüzdeki Haziran'da dünya okması var iki yıl sonra da Rio'da yaz olimpiyatları var yani içeride muhalefet var zaten bu şey organizasyonlara karşı ee, belki de ilk şey oradan çıkacak yani buraya da çıkacak bir büyük protesto gösterisi. Evet şimdi tabii yani çeşitli boyutlarıyla insanı şaşırtacak kadar da detay var. Yani Human Rights Watch'ın senin de sözünü ettiğin raporlarında yani yüzlerce göçmen, işçi gözaltına alıp baskın gece sabah karşı yapılan baskınlarla şeyde de çalışmış bu kış olimpiyatlarında. İnşaatlarda çalışan işçileri falan kaldırıp atmışlar Rusya'dan dışarı mesela. Ve zaten çalışma şartlarının da akıl almaz derecede kötü olduğu bir kısmını da attıklarını söylüyorlar. Hatta yani şeylerini ücretlerini vermeyip Elleri, kimlik belgelerini, pasaportlarını, finan da yabancı olanların el koyduklarını, yani Dubai'de ve başka şehirlerde. İki e, hafta önce Katar'ı konuşuyorduk. Katar'ı konuşuyorduk, e, aynı e, şeyi yapmışlar evet, yani. Evet. Ve mesela sadece büyük ki atlama şeyi, tem, e, nedir o? Atlama kulesi. Kulesi, evet. Hı. Onu birkaç defa inşa etmek zorunda kalmışlar ve <gülüyor> fiyatı da. 24.8 şeyden Sterlin'den 165 milyon Sterlin'e fırladı diyor sadece bir tane atlama kulesinden bahsediyoruz evet, yani tabi e, bu artık makro mega düzeyde makro da demeyelim yani bu mega event isteniyor işte evet. mega organizasyonlar yani daha <gülüyor> mikro mu desem yani Türkiye ölçeğinde büyük e, aslında bir iki tanesi oldu Erzurum'da üniversite kış oyunları düzenlendi. 2011'de sanıyorum yani iki buçuk yıl oldu. E orası için 600 milyon dolarlık yatırımının yapıldığı söyleniyordu. Yani Türkiye ölçülerinde büyük rakam ve üniversite gibi yani dünyada artık prestiji falan kalmamış bir organizasyon için. Erzurum için önemli olabilir. Şimdi oradaki tesisler atıl duruyor mesela. Kullanılmıyor atlama kulesi. Hatta arıza olduğu kullanılamadığı falan söyleniyor öyle sıkıntı. Bir de işte Mersin'de Akdeniz öneri oldu bu sene. E bir sürü yeni tesis falan yapıldı. Şimdi onlar mesela kullanılacak mı? Boş mu duracak? Hayalet tesisler kim? E, arada da bilmiyorum e, yükselen fiyatlardan yararlanan nerede olduğunu mu? Onu bilmiyorum tabii. O konuda. Evet bu... yani o, o kısmını tabii hiç e, şu an bilmiyoruz. <gülüyor> kim hani... ...inşaattan dolayı para kazandı. Ve çok büyük... ...astronomik rakamlarla yolsuzluk... E, ...haberlerine rağmen... ...raporlarına rağmen... ...birkaç kişi hakkında... E, ...şey yapılmış. Rusya'da. Rusya'da hı hı. E, soruşturma da açılmış ama hiç... ...mahkum olan ya da karara bağlanan... ...hiçbir şey olmamış yani. <gülüyor> Şeye kadar Olimpiyat bitene kadar bir şey olmaz. O bitsin. Sonra ya. bakılır. Evet, bütün atletlerin ve bütün konukların bütün telefonları, email'li, elektronik posta adres şeyleri haberleşmeleri de izlenecekmiş, inanılmaz aslında. Yani. Ee, zaten mesela şeyde olimpiyat sırasında şey yasa var, ee, sporlara hani tweet atma yasağı falan var belli şeylerde alanlarda ya şeyin uluslararası <gülüyor> olimpiyatı. Örneğin güreş gibi mi? Tweet, mi? Efendim? Güreş gibi alanlarda mı tweet atma yasağı var? Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, olimpiyat sırasında. Konsorlukla işte sırası. ya da işte siyasi şey atamıyorlar sporcular Öyle Hatta kim attı? Hüseyin. Bolt bile attı galiba tabii onun madalyasını almaya <gülüyor> herhalde şey yetmez ama hani uyarı geliyor. Işte. Türkiye ve güreşe özgür bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> değil. Evet peki bu daha herhalde zamanı yaklaşınca biraz daha etrafınca evet, yani, konuşmak 7 Şubat 23 Şubat arasında Evet tam 4 ay var anlaşılan Efendim? 4 ay var evet, yani, evet yani, öyle bir işte, şey biraz, biraz az var, biraz ee, az var. <gülüyor> muhtemelen üzerine daha konuşulacaktır yani bu özellikle şey meselesinin hani Rusya içi sorunlar tabi insanlar biraz daha şey çiğnecik ama eşcinsellik meselesi yani küresel bir küresel düzeyde değecek insanlara kişiler yani eşcinsel sporcular var yani hani bu kimliklerine bir tabi müdahale vakat gibi olacakları için evet mesela bu skater nedir bu sürat patent paten, sürat pateni yapanlardan Blake Shelarup şey demiş ben göğsüme bir gökkuşağı rozetiyle yarışacağım demiş. Mesela onu engellemeye kalkacaklardır yani. Nasıl varsa şeyde... yapacaklarsa... Hayır ülkenin bayrağıyla yarışacaksın diye mi? Ülkenin bayrağı zaten olacak çünkü orijinelliği var da var zaten. O. Bir ee, de... Sadece olacak. Evet. Ya da. Yani işte bu yaz ki galiba Atletizm Dünya Şampiyonası'ndaydı. Ya da hangi yarışma? Tırnaklarını boyayarak Rusya destek için yani gökkuşağı renklerine boyayarak çıkan sporcu uyardılar atleti. <gülüyor> Mesela ki yani işte olimpiyat değil falan. Ee, böyle uyarıların geleceğini, gelmesini bekleyelim yani şeye. Dört kadar. <gülüyor> evet. Şimdi, peki kalan birkaç dakikamız içinde de bu, bu akşam milli maç var. E, futbol e, maçı var. E, kritik bir maç. E, birazcık da ondan bahsedelim. Evet yani 2014 Elemelerinde son iki maç zaten bu akşam Estonya dedi aslında Türkiye için ve çarşı, Salı günü de İstanbul şeyde İstanbul'da Sarıçolu Hollanda maçı var. Ee, bu iki maçtan Türkiye'nin gruptaki durumu belli olacak. Ee, yani iki galibiyet gerekiyor. Hatta belki bu akşam e, bir şey e, tek farklıdan Gollü galibiyet de gerekebilir. Romanya'nın alacağı şeye göre, sonuca göre belki işte tabii belki değil kesinlikle Macaristan'ın Hollanda'da e, kazanmaması lazım. Böyle yani Türkiye kazanmaya çalışırken gözü de şeyde olacak. E, diğer iki maçta olacak. E, Estonya bir sürpriz yapıp Hollandalıyla berabere kalmıştı bir önceki yani bir ay kadar önce. Sonra e, Macaristan galiba 6-1 ama e, iki maç arasında e, çok sayıda oyuncu değişikliği yani o şey yapmamak lazım. Ee, küçük görmemek lazım. Zaman zaman sürpriz sonuçlar alabilen bir takım yani kafalar Hollanda ya yenebilir miydi olurken bu akşam bir şey olabilir. Ee, ters zor çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Yani hani Estonya'da. Tarzında. Estonya'da yani kolay bir galibiyet olmaz diye düşünüyorum. Zaten Estonya hani Macaristan maçını çıkanırsak Yedi maçta on gol yemiş. Yani e, maç başına bir buçuk bile değil. O, o şey dışında dışı maç dışında. Demek ki yani iki gol atmak helaldeplasmanda şey e, çok iyi sonuç e, İstoniye. Yani kadroya baktığımızda da Fatih Terim artık sadece milli takımı çalıştırıyor. E, herhalde ben, önemli bir sakatlık yok gibi gözüküyor. Yani bütün kadrosundaki e, ideal oyuncuları herhalde sağ çıkaracak. burada sıkıntı tabii şeyde. Eee ileri uçta yani milli takımın önemli iki golcüsüyle umutla Burak, iki Galatasaraylı oyuncu. Burak uzun süredir Galatasaray'da formsuz gol atamıyor. Umut ise hep yedek yani 5-10 dakika oynuyor Galatasaray'da. Hani her girdiğinde gol atıyor. var, golü var. ama hani Yedekliğin getirdiği belki bir maç eksiği olabilir 90 dakika için çünkü kadrolar ilk 11'de gözüküyor ee, şey bu maç zor maç yani salı gününde tabi hani Hollanda'yı yenebilmek tabii bir sıkıntı Hollanda bu elemelerde işte 8 maçta sadece 2 puan bir beraberlik aldı 7'sini kazandı geçen elemede herhalde 10'da 10 yapmıştı yani bu eleme maçlarında diyelim ki yani 30 maçın zaten üçünde 4'ün yani 10 maçın birinde yeniliyor ya da puan kaybediyor eee o da kolay, kolay olmayacak. Hani tek şey şu, e, hani garantilediler bir ekstra, bir, birinciyi garantiledikleri için ekstra motivasyonları yok ama yani oynadığı oyuncaklar dur onlar yani salı güneş Hollanda sıkmaz oyunu oynamaz hani bu biraz Türk zihniyeti ya yani onlar e, standart oyunları oynarlar İstanbul'da da. Sonra da tabii Türkiye'yi eğer bu iki maç kazanılır, ortalar işte, da Türkiye lehine olursa e, Kasım'ın Ortasında herhalde 10-15 Kasım iki baraj maçı bekliyor Büyük ihtimalle işte o da FIFA klasmanına göre belli olacakmış Yani orada da seri başı olamayacak Türkiye şu an Klasman da çok gerilere düştüğü için Böyle bir durum söz konusu İltakım içinde evet. Peki o zaman burada bitirelim Haftaya bayram ta tatilindeyiz. Evet, size ve tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum. Çok ben de burada. Çok teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek Zerim. üzere. Alp Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...